Celselerden Sonra Okunacak Dua A. Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun merfu hadisinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gece sohbetlerinden sonra ve her meclisin sonunda, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ la ilaha illa اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ diye duanın okunmasını öğretmiştir. Yani, Allahümme, sana hamd etmiş olduğum halde seni tenzih ederim. Senden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir ma'bud, tapınılan olmadığına, kalbimle tasdik, dilimle ikrar etmemle şehadet ederim. Senden günahlarımı örtmeni dilerim. Tövbe ile sana dönüyorum demektir. B- Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu anh'unun merfuh hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhane rabbike rabbil aizzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin okumasıyla meclisi kapatırdı buyurulmuştur. Yani müşriklerin isnat etmekte oldukları vasıflardan izzet ve galebe sahibi olan Rabbimi tenzih ederim. Rabbim yücedir. Gönderdiği bütün peygamberlere selam olsun. Ve ezelden ebede kadar tüm güzel övgüler alemlerin Rabbi Allah Teala'ya mahsustur demektir. Her celseden sonra A ve B dualarının her ikisinin yahut ikisinden birinin okunması mecliste yapılan gaflet ve lakırdılara kefaret olur. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ve تجعل tajâl في ديننا dinine, ve la tajâl dünyâ akber hâmına, ve la mablâg âlimına, ve la tussâlţ اللهم man la yırhamına, Allâhumma zidna ve la tenqusna, ve akrimna ve la tuhna, ve aqtina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 Bizden yükseltip hakim ve galip kılma. Bizi zatından razı kıl, sen de bizden razı ol demektir.